الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر واسلي أملي واحل عقلك من نساني يفهو قولي اللهم أرنا الحق قم وارضنا إتبعه أرنا الباطل الباطل وارضنا وشنبه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allah-u Teala dinnada mümkün kullarına düşmana karşı yardım etme sözü vermiştir. Üçüncüsü, allah Teala'nın bu zafer ve yardım sözü kamil iman sahipleri içindir. Her müminin ise bu yardımların nasibi iman olmalıdır. Dördüncüsü, Allah-u Teala'nın müminlere vaat ettiği bu yardımın gerçekleşmemesi, şartların yerine gelmemesi sebebiyledir. Beşincisi, bu yardımın gerçekleşmesi gecikirse kulun buna layık olması için gerekli şartları sağlaması gerekir. Şimdi burada e, birinci madde için zafer yalnızca Allah'ın elindedir demiş. Bunu açıklayacaksa da bunu hepimiz biliyoruz. Allah mü'minlere dünyada yardım etme sözü vermiştir. Daha sonra Allah'ın sözü kâmil iman sahipleri için geçerlidir demiş. Bu da doğrudur. Ee, Allah'ın mü'minlere vadettiği bu yardımın gerçekleşmemesi, şartların yerine gelmemesi sebebiyledir. Ee, bu biraz tabii göreceli bir e, kavram. <gülüyor> böyle olacak diye bir kaide yok. Allah sevdiği mümin kullarını imtihan da edebilir. E, zaferi göndermez, zaferi geciktirir. Dört dörtlük iman etmiş insanlara. Bunlar e, sabrediyorlar mı? imtihana karşı e, sabrederek sebat edebiliyorlar mı? Allah azze ve celle bunu denemek için e, müminlere zafer etmesi gerekirken veya zaferin şartları yerine gelmişken zaferi geciktirebilir. Nasıl ki e, Allah azze ve celle hem İman edip takva sahibi olanlara diyor, gökyüzünün bereketlerini açarız. Hem de diyor ki, insanlar bakalım azıtsınlar diye, daha da azıtsınlar diye gökyüzünün bereketlerini açarız diye. Yani imtihan dünyası olduğu için, e, bazen öyle olabilir, bazen böyle olabilir. onun dolayı bu biraz daha e, açıklanması gereken bir dört dedi. Tamam. Bir, Zafer yalnızca Allah'a yönlidir allah Teala şöyle diyor, Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındadır. Ayet, Arap dilinde sınır, e, sınırlandırmanın en üst şeklini işenmektedir. Bu sınırlandırma ise olumsuzluk belirten ma harfi ile istisna harfi olan iddia harflerinin kullanılmasıdır. Bu anlam allah Teala'nın, Allah size yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler, <gülüyor> ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar." Ayetinde de bulunmaktadır. Huneyn Savaşı'nda da sahabeden bazıları, bu manadan göz ardı edip birçokluklarını aldınınca, Allah'ın izli olmadan, sayı ve hazırlığın bir işe yaramadığını görmeleri için hezimet, hezimet meydana geldi. allah Teala şöyle buyurur. Ant olsun ki, Allah size birçok yerde ve çok duyulunuzun sizi öbürlendirdiği fakat bir fazlasının de olmadığını Yardımının geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz gün engin gününde de yardım etmişti. Bozulundan sonra Allah Resulüne ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. Sinan <gülüyor> devam et. Kâfirleri azabı uğrattı. Kâfirlerin cezası budur. Allah bu tarz, güvenlikleri bu çoğunluk olmadan birçok yerde kendilerine yardım ettiğini onlara hatırlattı. Çoklu aldı ona güvenmelerinin kendilerine bir yar sağlamadığını ve yenildiklerini belirtti. Yenildikten sonra kendilerine zaferin şey yaramayan çokluktan değil, Allah'tan olduğunu belirtmek için onlara yardım edip zafer verdi. Ve birçoklarının gözden kaçırdı, zafer yalnız Allah'tandır prensiden dikkatlerini çekti. Şimdi bu birinci madde, zaferin yerine gelebilmesi için, tabi bu zafer illaki savaşta olacak olan bir zafer değil. Aynı zamanda başarının yerine gelebilmesi için, Yaptığımız çalışmalarda sonucu ve meyveyi alabilmemiz için bu itikatte olmamız lazım. Yani zafer, başarı, yardım sadece ve sadece Allah'tandır. Bakın mesela Allahu alem şuab, Şuayb peygamber Allah azze ve celle kendi kavmine diyor ki: "Ve mâ tevkîi illâ Benim başarım yani bir şeyler yapmam sadece Allah azze ve celle iledir diye. Aslında zafer değil, hareket etme, gülme, konuşma her şey Allah'tandır. Allah'tan olmazsa kesinlikle kul bunları yapamaz. Daha yani bizim itikadımızın gereği olarak Allah her şeyin yaratıcısıdır. Kulların fiillerinin de yaratıcısıdır. Şimdi burada Zafer Allahu ve menne illa min indillahil hakim. Yardım sadece ve sadece kudret ve izzet sahibi olan Allah azze ve celle'nin yanındadır. Allah azze ve celle bunu işte yazarın dediği gibi Arapçada böyle sınırlandırma dediğimiz yani bir şeyi bir şeye hani bu ancak ve ancak böyledir deriz ya. Yani bir yere hasrederiz bir manayı. Bu ayet cümlede kullanılan uslub da aynı şekilde hasırdır. Yani yardımın sadece ve sadece Allah'tan olduğunu, hiçbir şeyin ona Allah'tan, Allah'la Allah insan arasında yardımla hiçbir şeyin alakasının olmadığını doğal olarak da bu neye itiyor insanı? Sadece müminin yardımı Allah'tan talep etmesini ve sadece ona güvenmesini gerektirir. Burada vermiş olduğu bir örnek aynı zamanda bizim için de geçerli olan bir örnek. Huneyn Savaşı'nda Müslümanlar kendi çokluklarına güveniyorlar. لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم Allah size birçok bir yerde yardım etmişti. Huneyn gününde de yardım etmişti diyor. Ne zaman ki çokluğunuz sizi sizin hoşunuza gitmişti yani kendi çokluklarıyla övününce, kendi çoklukları onların hoşuna gidince Allah azze ve celle önce onlara bir onları bir yenilgiye uğratıyor. Yenilgiye uğratmasının sebebi nedir? Birinki yardım sizin çokluğunuza ve azlığınıza bağlı değildir. Yani Bedir günündeki azlığınızda da size yardım eden Allah'tır, Huneyn günündeki çokluğunuzda da size yardım eden Allah'tır. Bu bilinçte olsunlar diye Allah Azze ve Celle önce bir yenilgi veriyor, sonra yenilginin arkasında ne yapıyor? Sonra yenilginin arkasına zafer veriyor. Şimdi bu, yani bu mana aynı zamanda çalışma yapan, davet yapan insanlar için de geçerli olan bir şey. Yani eğer Allah bir çalışmaya bereket vermişse veya diyelim ki bir yerde güzel şeyler oluyorsa, bu demek değildir ki oradaki insanlar işte çok çalışıyorlar, çok yoruluyorlar, mesai harcıyorlar. Bundan değildir kesinlikle. Allah Azze ve Celle yardım ediyor, Allah Azze ve Celle bereketlendiriyor. Demek o Müslümanlardan da şartlar yerine gelmiş demektir. Ee, ondan sonra bu şekil, yani yoksa insan eğer böbürlenirse, ben şöyle çalıştım, ben şöyle yoruldum, ben şunu anlattım, ben bunu topladım, ben bunu getirdim diye. İnsan eğer böbürlenirse, insan Allah Azze ve Celle'nin hezimete ne olur. Ee, sahabeyi eğer Huneyn gününde bu anlayıştan dolayı hezimete uğratmış ise, e bizleri de eğer böyle bir anlayışımız varsa, hezimete uğratması çok normaldir. Sürekli işleri Allah'a dayandırmak lazım. Yani Allah isterse böyle olur, Allah bereket kıldı böyle oldu, Allah istemeseydi böyle olmazdı diye, bu hemde ne olacaktır? Allah Azze ve Celle'yi bir şekilde razı edecektir. Demek ki burada bir tane prensip var. Ee, bu birinci noktadan anlamamız gereken zafer yalnızca ve yalnızca Allah'ın elindedir. Başarı ve bereket yalnızca Allah'ın elindedir. Kul sadece çalışmak zorundadır. Hiçbir zaman kendi çalışmasına işi isnat edemez. Allah Azze ve Celle isnat etmesi lazımdır. Devam et. 2. allah Teala dünyanın ümmit kullarına düşmanlarına karşı yardım etme sözü vermiştir. Bu değiştirilmesi tutmanızı olmayan <gülüyor> doğru bir söz ve allah Teala'nın kaderi bir yasasıdır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Handolsun ki senden önce birçok peygamberleri ümmetlerine gönderdi. Onlara belgeler getirdiler. Dinlemeyip suç işleyenlerden önce aldık. Zira ümmete yardım etmek bize hak olmuştur. Senden önce peygamberler yalanlandı ve kendilerine yardımımız gelene kadar yalanlamalarına ve sıkıştırılmaya katlandılar. Allah'ın <gülüyor> kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Andolsun ki peygamberlerin haberi sağda geldi. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Yani sosyal yasalar mutlaka gerçekleşir. o der hemen öyle. Bu yasalarından biri de müminlere verdiği sözdür. Onlara yardımcımız, yardımımız gelince. Yardım etme sözü yukarıdaki ayetlerde olduğu gibi ahirette değil, dünyada olan yardımdır. Allahü Teala şöyle buyurur: Şüphesiz Peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem şahitlerini şahit edecekleri günde yardım ederiz. Nihayet biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Allahü Teala'nın bu sosyal yasaların gereklerinden biri de yer yüzündeki Burada var. duralım bakayım. Burada duralım. Şimdi burada e, yazar diyor ki. Allah Azze ve Celle mutlaka müminlere yardım etme sözü vermiştir. Yani bu yardım da sadece ahirette olan yardımı kapsamaz. Aynı zamanda dünyada olan yardım da buna nedir? Dünyada olan yardım da buna dahildir. Yalnız e, burada ör örnek olarak vermiş olduğu ayetlere bakarsanız ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de müminlere yardım edeceğine dair söz verdiği ayetlere genel olarak göz atarsanız şunu göreceksiniz. Önce Allah Azze ve Celle genelde Peygamberler gönderdiğini veya müminler gönderdiğinden bahseder. Daha sonra bu müminlerin başına gelen musibetlerden bahseder. Bu musibetlerin sonunda da bunların sabrettiği, yani velev açıktan olmasa da ima yoluyla, yani sabrettikleri ve daha sonra, bundan sonra da Allah azze ve celle'nin bunlara ne yaptığını, yardım ettiğini Allah azze ve celle bize bildirir. Şimdi birinci nokta, yani ayetlerin genel ruhundan bütün peygamberlerle, kendi kavimlerinin aralarında bir çekişmenin geçtiği yani önce bela ve musibetin peygamberlere geldiği ayetlerin genel bakı hep diyor biz bir sene önce birçok peygamber gönderdik belgeler getirdiler dinlemeyip suç işleyenler yani bir grup uğraşmış çalışmış belge getirmiş ortaya koymuş başka bir grupta ne yapıyor başka bir grupta buna karşı koyuyor yani ilk olması gereken yani Allah'tan yardım talep etmeden önce Allah'ın bize yardım et demeden önce Kişinin yardımı gerektirecek ortamı ve koşulları da oluşturması lazım. Nasıl olur bu? Sen bir defa peygamberler gibi sana gelen daveti açık ve net bir şekilde insanlara ulaştıracaksın. Şimdi Allah peygamberlere niye yardım ederdi? Allah'ın peygamberlere yardım etmesine sebebi şudur. Çünkü peygamberler Allah'tan kendilerine indirilen dini olduğu gibi insanlara ulaştırıyorlardı. İşte dayak yiyeceğim, kovulacağım, yerim kapatılacak, bilmem şöyle olacak, falan içeri girecek, falana şöyle olacak gibi bir dertleri olmadığından dolayı Allah Azze ve Celle de bakıyor, bir peygamber kendi üzerine düşeni olduğu gibi yerine getiriyor. Kendi üzerine düşeni olduğu gibi yerine getirince Allah da kendi üstüne düşeni yerine getiriyor otomatik olarak. Demek birincisi neymiş? Birincisi Allah'ın burada ayetlerin genel ruhuna bakın bahsettiği gibi bir peygamber gibi bir grup olacak. Bunlar Allah'ın istediği gibi yaşayacaklar, bunlar yalanlanacaklar, bunlar belaya, musibete düçar olacaklar, öyle değil mi? Belaya, musibete düçar olduktan sonra sabredecekler. Yani e, bir kayma, bir sapma, bir sallanma söz konusu olmayacak. Gelen bela ve musibetlere sabredecekler, göğüs gelecekler. Ondan sonra işte Allah'ım bu senden geldi, biz böyle biliyoruz diyecekler Allah Azze ve Celle. Ye. Daha sonra ne yapacaklar? Bu sabırlarından dolayı Allah Azze ve Celle zaten daha önce de söylemiştik. Allah Azze ve Celle diyor ki: ve temmet kelime, vaket veten met kelime, Rabbik el Husna, ala İsrail'e Rabbinin güzel kelimesi beni İsrail sabretmesinden dolayı beni İsrail'de tamamlandı. Yani beni İsrail'e gelen güzel kelime nedir? Firavun ve kavminin ve onların yaptıklarını yerle bir edilmesi ve ben İsrail'in yeryüzünün varisleri kılınması. Öyle değil mi? Allah'ın güzel kelimesi budur. Ayetin kendi içinde var Arap suresinde zaten. Peki niye Allah böyle bir şey yapmış? Lemme sabaru. Sabrettikleri zaman. Öyle değil mi? Veya peygamberlere niye Allah aziz yardım etmiştir? Kendilerine bir şeyler olmuştur. Onlar bu belalara önce bir şey yapmışlar. Peşine kendilerine bir şeyler gelmiş. Peşine bela ortaya gelmiş. Peşine belalara sabretmişler. En sonunda Allah'ın yardımı onun peşine ne yapmıştır? Onun peşinden de Allah'ın yardımı gelmiştir. Demek ki bu çok önemli. Yani yardım isteyen bir insan 1- Peygamberler gibi Allah'tan kendisine yüklenen görevi olduğu gibi yerine getirecek. 2- Bu esnada meydana gelen bela ve musibetlere karşı ne yapacak? Bela ve musibetlere karşı sabredecek. O sırada zaten o eğer Allah'ın tam istediği gibi bunu yapmışsa Allah'ın sözü artık onun için nedir? Allah'ın sözü onun için geçerlidir. Ama bunları hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani ayetlerin böyle sadece son kısmında onlara yardımımız gelince, müminlere bizim yardımımız hak olduğu gibi ayetlerin kısımlarına değil de ayetlerin genel ruhuna bakacak olursak eğer, mesela bunun en büyük delillerinden biri de şudur. Mekke'de Müslümanlar perişan bir vaziyetteyken Mekke'den Müslümanlar işte inim inim inlerken Allah Azze ve Celle sürekli peygamber kıssalarını indiriyor. Yani Nuh'un kıssasını indiriyor, Hud'un kıssasını indiriyor. Sürekli peygamber kıssaları geliyor. Şimdi aslında ortam normal insan düşündüğü zaman ortam kıssaya uygun bir ortam değil. Yani insanlar perişan bir vaziyete hiç işte kıssa okunacak zaman değil. İnsanlara daha çok böyle yardım sözünün verilmesi lazım. Ne bileyim Allah size askerlerimi göndereceğim demesi lazım. Allah öyle yapmıyor. Allah daha farklı, daha etkileyici bir metot kullanıyor. Bak diyor, aynı sizin gibi bir peygamber gelmişti. Aynı sizin yaptığınız gibi o da üstüne düşeni hiç korkmadan, kınayıcının kınamasından çekinmeden üstüne düşeni yerine getirmişti. Aynı sizin gibi onun kavmin aristokratları ona karşı kafa tutmuşlardı. Aynı sizin gibi onlar da birçok işkencelere maruz kaldılar. Aynı sizin gibi onlar da sabrettiler. En son Nuh'un kavmini de, Hud'un kavmini de, Şuhayib'in kavmini de, Musa'nın kavmini de Allah yerle bir ettiğini anlatıyor. Ve hepsini feci bir şekilde yerle bir ediyor. Burada nasıl bir mesaj veriyorsa sahabeye? Siz bu evreleri geçirirseniz, siz de üzerinize düşeni yerine getirirseniz eğer onlar gibi, onları yerle bir ettiğim gibi sizde ne yapacağım? Siz, sizin düşmanlarınızla yerle bir edip yeryüzün hakimleri sizleri kılacağım diye. Bu Allah genelde dikkat edin. Ee, bu peygamber kıssalarını anlatırken helak ettiği kavimlerin özelliklerini de anlatıyor. İşte dağları oyan bir kavim, İrem şehrine sahip bir kavim, işte kazıklar sahibi Firavun, şey işte bana bir e, kule yap da gideyim Allah'a göreyim. Yani hep böyle o günkü ortamda çok çok yüce vasıflara sahip olan toplumlar. Yani Allah onlara şunu diyor. Mekke toplumundan çok daha üstün vasıflara sahip olmalarına rağmen biz onları e, peygamberlerimize karşı böyle bir girişimde bulundukları için helak ettik. Eğer siz de üzerinize düşen yerine getirirseniz Mekke toplumunu da şey yapmaya neyiz biz? Mekke toplumunu da e, helak etmeye biz kadiriz. Demek ki dediğimiz gibi, önce çalışma olacak, bela ve musibet peşine gelecek, insanlardan sabır. Tabi biz bela musibet isteme manasında değil bu. Yani Allah'ın sünneti değişmeyen sünneti bu. Bela ve musibet olacak, daha sonra sabır söz konusu olacak. Daha sonra yardım söz konusu olur. Devam et Afiyet. Allah-u Teala'nın bu sosyal yasaların biri de yeryüzünde müminlere iktidar vermiştir. allah Teala şöyle okurur. Allah sizlerden iman edip salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekilerin, öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onlara da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için benim seçtiğini, onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Kafir olanlar peygamberlerin de der ki, elbette sizi ye yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimizi döneceksiniz. Rabbiler de onlara, zalimleri mutlaka helak edeceğiz diye bahsediyor. <gülüyor> ve ey ünvanlar sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu, makamından korkan ve teklidinden sakınan kimselere mahsustur. Bu ve Nur Suresindeki ayet, allah Teala'nın önceki müminleri nasip ettiği gibi ve haccı dinlerini yaşayabilecekleri ve hakim konumda olabilecekleri bir durum nasip edildiğini işaret eder. Ayrıca allah Teala bunun şartlarını da açıklamaktadır. Şöyle buyurur. Sizlerden iman edip salih ameller işleyenlere ve işte bu makamından korkan ve tehditlerinden sakınan kimselere mahsustur. mahsustur. Nur, Nur Suresindeki ayette kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi buyurması değişmen bu vurgulamak ve daha fazla açıklamak içindir. Yani sizden öncekiler için bu gerçekleştiği gibi şartları yerine getirdiğiniz zaman sizin içinde gerçekleş gerçekleşecektir. Bağlanır. Şimdi burada Nur suresindeki ayeti getirmiş. Bir de e, yazar İbrahim. İbrahim suresindeki ayeti getirmiş. Şimdi İbrahim suresindeki Nur suresindeki, İbrahim suresindeki iki ayetten ziyade Nur suresindeki ayet gerçekten önemli. İbrahim suresindeki ayette e, kafirler Peygamberler ile konuşurken ne diyorlar? Vakal elledine kefaro, lirusulihim, le nuxrijen nekum bin ardina, aulat fi milletina. Fa aupa ilehim rabbum, le nuliken nazzalimin, al min wa khaba kullu anid. Diyor ki bütün kafirler peygamberlerine dediler ki? Ya bizim dinimize geri döneceksiniz veya yapacağız, buyurdumuzdan çıkaracağız. Allah ise onlara ne yaptı? Allah onlara vaad etti. Allah onlara vahyetti dedi ki peygamberlerine. E, biz zalimleri helak edeceğiz ve onların bulundukları yere sizleri yerleştireceğiz. Öyle değil mi? Daha sonra diyor, bütün kafirler, bütün cabbarlar ne oldular? Helak oldular. Allah'ın sözü onlar için gerçekleşti. Şimdi Allah bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Müslümanlara yeryüzünde hakimiyet vereceğini, Allah Azze ve Celle bahsediyor onlara temkin vereceğini, istedikleri gibi yaşama, onun razı olduğu dini yeryüzünde uygulama imkanı vereceğini, Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Vaat ediyor. Şimdi Nur Suresindeki ayette özellikle Allah Azze ve Celle diyor ki, Allah sizlerden iman edip salih amel işleyenlere, kendilerinden öncekleri sahip ve hakim kıldığı gibi, onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını. Bir, Allah, Önceki milletleri yeryüzüne hakim kıldığı gibi, bizi de yeryüzüne hakimleri kılacaktır. 2- Onlar için beğenip seçtiği dini İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. 1- Yeryüzüne hakimi kılacak. 2- Razı olacağı dinde Allah azze ve celle onlara imkanlar verecek. 3- İçinde bulundukları korku halinden Allah azze ve celle onları emniyete ve rahata çıkaracak. Şimdi dikkat ederseniz Nur Suresi'ndeki vaatler tam bugün bütün dünya Müslümanlarının en çok arzuladıkları veya ihtiyaçlarının olduğu vaatler de bunlar zaten. Bir, Herkes yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmak e, derdinin, yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmak olduğunu iddia ediyor. Herkes işte Allah'ın razı olduğu dinde temkin beklediğini iddia ediyor. Herkes aynı zamanda e, çok ciddi sıkıntılar yaşadığından dolayı özellikle Müslümanlar şu korku halinin bir an önce emniyete çevrilmesini istiyorlar. Şimdi Allah yardım vaat etmiştir. Fakat bu yardımla beraber ne yapmıştır? Bazı şartlar getirmiştir. Nur suresindeki ayette Allah üç tane, üç tane söz veriyor, yerine gelecektir diye, üç tane söze dört tane şart koşuyor. Yani bu üç maddenin yerine gelebilmesi için, Allah'ın bizi yeryüzüne hakimleri kılabilmesi için, korkularımızı gidermesi için, dört tane de ne vardır? Dört tane de şart vardır. Bir, iman edeceksiniz. Yani sizden iman eden ve salih amel işleyen. Birincisi ne olacak? İman söz konusu olacak. İman da nedir? İman daha önce de söylemiştik. Rububiyette, uluhiyette, esma ve sıfatta Allah azze ve celle'nin neyidir? Allah azze ve celle'nin birlenmesi en özel olan iman en özel olan rükünü budur. Diğeri de bildiğimiz iman esasları ve Peygamberimizin getirdiği her şeyi tasdik etmek, ikrar etmek ve aynı zamanda da nedir? Amel'e dökerek bunları yaşamaktır. Böyle bir de olsa amel'e dökerek bunları ne yapmaktır? Yaşamaktır iman. Şimdi iman edeceksiniz. Bir, iman yerine gelecek. Yani e, böyle dinden bir haber, veya Allah'ın işte öngörmüş olduğu dinden ziyade kendi kafasına göre bir din meydana getirenler, işte yabancı kaynaklardan beslenenler, işte iman esaslarını dahi coştan her neden şunun bunun kitaplarından almaya çalışan veya işte Eflatun'dan öğrenmeye çalışan insanlar, e, doğru bir iman üzerine olmadıklarından dolayı bu yardım sözü de onlar için ne değildir? Bu yardım sözü de onlar için geçerli değildir. 2- Salih amel işleyeceksiniz. Yani iman eden ve salih amel işleyenler. Salih amel nedir? Salih amel sünnete uygun olan ameldir. Salih amel peygamberin metoduna muvafakat eden ameldir. Salih amel kişinin dinde ziyade yapmadan, dinden noksanlık gerçekleştirmeden, kendi kafasında bir tören ve ibadet çıkarmadan, Allah ve Resulünün istediği şekilde kişinin ee, amel etmesi demek salih amel nedir? Salih amel budur. Nereden söylüyoruz bunu? Hani Allah Azze ve Celle diyor فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلِيَعْمَلْ ve la <gülüyor> وَلَا bi بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحْدًا Rabbi ile karşılaşacağı günde ecir almak isteyen Rabbine karşı salih amel işlesin ve amellerine hiçbir şekilde şirk koşmasın. Dedik alimler bu ayeti nasıl tefsir ediyorlar Kehf suresinde hiçbir şey şirk koşmasın ihlastır diyorlar. Salih amel işlesin sünnete muhafakat olmasıdır diyorlar. Yani amelin kabul olup İnsan Allah katında ecir alması için iki şart var. Bir, amelde ihlas. iki amelin sünnete muvaffakat etmesi, sünnete uygun olması. Şimdi e, onun için burada bahsedilen bu sözler, burada bahsedilen bu yardımlar, ikinci grup kimdir? Bidat ehli için geçerli değildir. İşte kendi kafalarına göre din türeten, onu bunu razı etmek için Allah'ın dinini veya Rasulünün yapmış olduğu şekilleri değiştirenler, Ondan sonra böyle işte efendim ne olacak deyip de bugün size dininizi tamamladım ilkesine aykırı davrananlar, yeni yeni dinde törenler ve ibadetler çıkaranlar. Bu söz bunlar için ne değildir? Bu söz, bu yardım onlar için kesinlikle ve kesinlikle geçerli değildir. Daha sonra Allah Azze ve Celle üçüncü ve dördüncü şartları açıklıyor. ne bir şey a Sadece bana ibadet edecekler ve şirk koşmayacaklar. Üçüncü ve dördüncü şart. Bir, İman, salih amel, sadece Allah'a ibadet ve Allah Azze ve yapmamak? Allah Azze ve Celle'ye şirk, koşmamak. Bu dört tane şart yerine gelirse, eğer tam bir topluluk olarak bu dört şart yerine getirilirse, iman, salih amel, ibadet ve şirkten kaçınma. O zaman Allah'ın yardımı nedir? O zaman Allah'ın yardımı gerçekleşecektir. Özellikle bunların içinden tevhidi boyu. Çünkü bakın Allah ayetin başında iman diyor, ayetin sonunda tekrar ibadet, ve ne diyor? Tekrar şirkten bahsediyor. İman zaten bunları kapsıyor. Eğer iman bunları kapsamasına rağmen tekrardan Allah bunları zikrediyorsa bunların önemine dikkat çekiyor. Çok insanın sıkıntıya düştüğü, çok insanın problem yaşadığı yerde bu iki noktadır zaten. Yani sadece ibadetlerde Allah'ı birlemek ve aynı zamanda Allah'a şirk koşmadan küçüğüyle büyüğüyle küçük ve büyük şirk dahil olmak üzere Allah'a şirk koşmadan yaşamak. O zaman ee, şu hepimizin kafasında oturacak bu saymış olduğumuz dört şart yerine geldiği zaman Allah'ın vadide yerine gelecektir. Şart olmadığı zaman Allah'ın yardımının gelmemesi çok nedir? Allah'ın yardımının gelmemesi çok normaldir. Devam ete ki. 3. allah Teala'nın bu zafer ve yardım sözü kamil iman sahipliği içindir. Her müminin ise bu yardımdan nasibi iman oranındadır. allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'minlere yardım etmek bizim üzerimize bir haktır. Kulun imanı oranında Allah'ın yardımından nasibi olur. İman derecesi yükseldikçe Allah'ın yardımından nasibi de artar. Bunun tersi olarak da iman derecesi düştükçe Allah'ın yardımından nasibi düşer. Bu imanın şubelerden oluştuğu ve eksil çoğaldığı iltisine dayanmaktadır. Bu ise Ehl-i ve Cemaat'in itikadıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İman 60 küsur veya 70 küsur şubedir. Bu şubelerin en üstünü La, la İlahe Allah sözü ve en altı ise yolda eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayal ise imandan bir şubedir. Kişinin iman artınca Allah'ın söz verdiği yardımından da nasibi artar. Cihaz alanında zafer iki şarta bağlıdır. Şimdi burada burayı anladık öyle değil mi? Yani ehl-i sünnetin itikadı neydi? Dünkü dersimizde anlatmıştık. İman sözdür ve ameldir. İman artar ve eksilir. İman neyle artar? İtaat ederek iman artar. Neyle eksilir? Masiyetle beraber, günahlarla beraber iman da aynı oranda eksilir. Şimdi bir Allah Azze ve Celle'nin kullarına iman şartına bağlı olarak yardım etmesinden ve imanın da heri sünnetin yanında artılıp artıp eksilmesine dayanarak yazar diyor ki iman arttığı oranda kişiye Allah'ın yardımı da nedir? Allah'ın yardımı da o kadar daha fazladır. İman düştüğü oranda Allah'ın yardımı da bu kadar ne olur? Allah'ın yardımı da bu kadar kişiden uzaklaşır. Devam et ahi. Kişinin iman artınca Allah'ın söz verdiği yardımından da nasip artar. Cihad alınması kadar iki şartı bağlıdır. Bir, genel şart. Bu imani hazırlıktır. Bu ise kişinin müminler yardım etmek üzerimize bir haktır. Ayetinde belirtilen müminlerden olabilmesi için kalbi, zahiri, ilmi ve ameli iman şubelerinden hepsini hepsini daimi daima artırması ile olur. İki özel şart. Bu ise cihat için yapılan maddi hazırlıktır. Silah hazırlayarak, birliği savaş teşvik ederek, Allah yolunda ve fedakarlıklık yaparak olur. Askeri eğitim ise bütün bu şeyleri kapsamaktadır. Tamam. Şimdi cihadın normalde ee, cihad alanında zafer iki şarta bağlıdır. Yani zahiri sebeplerin yerine gelmesi bir genel şart dediğimiz o da konunun başına demiştik. imani hazırlık veya genel şart, özel şarttan ziyade maddi hazırlık, manevi hazırlık da daha önce demiştik zaten. Genel şart nedir? Genel şart imani hazırlıktır. Kişilerin cihat meydanında e, zaferi elde edebilmeleri için e, mutlaka imani hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekir. İmani hazırlık nedir? İmani hazırlık da kişinin kalbi, zahiri, ilmi noktalarda kendi kalbini ne yapmasıdır? Doyurmasıdır. Yani mesela diyelim ki bugün Allah Azze ve Celle ile arasını ve bağlantısını kuvvetlendiremeyen insanlar veya ondan çok uzakta yaşayan insanlar veya gün içerisinde O'na ayıracakları vakti olmayan insanlar, imani hazırlıklarını yerine getirmiş değillerdir. İbadetlerinden lezzet al almaya ibadetlerinden lezzet alacak seviyeye gelmeyen insanlar veya da diyelim işte e, çok elzem ve gerekli olan şeylerin dahi manasını bilmeyen insanlar, onlardan gıdalanamayan insanlar İmani hazırlıkta eksikti demek. Nasıl ki bedeni hazırlık önemli ise, bedeni hazırlık zahiri sebeplerin yerine gelmesi için gereklidir. Fakat Allah'ın yardımıının tahakkuk edebilmesi için imani hazırlığın mutlaka yerine gelmiş olması gerekir. Yani mesela normalde bunu sürekli bundan bahsediyoruz zaten. Allah Azze ve Celle müminlerden savaş anında dahi Allah Azze ve zikretmelerini istiyor. Onunla olan imani bağlarının Kuvvetli olmasını istiyor. Ey iman edenler, bir grupla karşılaştığınız zaman Allah'ı bolca zikredin, e, sebat edin ve Allah'ı zikredin, umulur ki kurtuluşa er erersiniz diye. Şimdi savaş anında Allah'ı zikretmenin ne kadar zor bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani savaş anında Allah'ı zikretmenin, iki ordu karşılaşmış, Allah'ın zikredilmesi zordur. Allah Azze ve Celle ne istiyor? O anda bile insanlardan zikir istiyor. Bir insanın öyle bir zor durumda Allah'ı anabilmesi, Allah'ı hatırlayabilmesi için daha önceden Allah azze ve celle'yi yeterin yeteri oranda almış olması gerekir. Yani bir insan eğer öncesinde Allah'la bağlarını kuvvetlendirip dilini sürekli Allah'ın dili sürekli Allah'ın ismiyle ıslak değilse, kalbi sürekli Allah'ın isim ve sıfatlarıyla çarpmıyor ise eğer, kendine en azından gün içerisinde böyle bir vakit ayırmamışsa İbn-i dediği gibi Allah'ın zikrinden koptuğu zaman sudan çıkmış balık gibi o hale gelmiyorsa veya muhtat olan zikirlerini yerine getirmediği zaman kalbinde bir sıkıntı duyacak seviyeye gelmemişse kişinin böyle bir anda Allah'ı hatırlaması, Allah'ı zikretmesi mümkün değildir. Niye? Çünkü zamanında, yerindeyken, yapması gereken dönemde bunu yapmadığından dolayı alışkanlık olmamıştır. Yani Allah'ı anmak alışkanlık değildir. Sen rahatlık anında Allah'ı anmamışsın. Rahatlık anında zikirden uzak durmuşsun. Kalbini işte mutmain etmekten, kalbini onarmaktan geri durmuşsun. Zorluk anı geldiği zaman, rahatlık anında bunu yapamayan adam, can derdi varken bunu yapması ne değildir? Bunu yapması mümkün değildir. E Allah'ın yardımı da neye bağlıdır? Şartlardan bir tanesi de Allah'la olan bağların, Allah'la olan ilişkinin kuvvetli olmasına bağlıdır. Bunun da adı nedir? Bunun da adı imani hazırlıktır. İmani hazırlık arkadaşlar, bir kere de olmuyor. Ha hadi ben tövbe ettim işte bundan sonra dört dörtlük imani hazırlık yapacağım demekle kişi imanı, imani hazırlık yapamaz. İmani hazırlığın bir öncesinin olması lazım. Yani yavaş yavaş yavaş yavaş nefisle mücadele ede ede nefsi bazen alçalta alçalta bazen küçülte küçülte kişinin ne yapması lazım? Kişinin nefsini bazı şeylere hazırlaması lazım. Bu yerine gelir ise eğer bu tamamlanır ise eğer Ondan sonra insan bakacaktır ki iman noktasında insan yavaş yavaş derecesi artıyor. Fakat bir kerede bazı şeylere girmek nedir? Bir kerede bazı şeylere girmek mümkün değildir. Hele böyle canın söz konusu olduğu, insanın bedeninin söz konusu olduğu savaş meydanında e, imani bir noktada işte şey olabilmek iş, e, çok zordur. Ne olması lazım? Bunun önceden mutlaka alıştırılmış bedenin önceden bunlara alıştırılmış olması gerekir ki, Kişi böyle bir ortama geldiği zaman ne yapabilsin? E bunu devam ettirebilsin. Yoksa aniden öyle bir ortamda, o yorgunlukta, o sıkıntıda bu mümkün değildir. Aynı zamanda imani hazırlığın bir parçası da nedir? E, ilmi olaraktan. Kişinin kendini ne yapmazdır? Yetiştirmesidir. Yani Allah'ı tanıyacak kadar, dinini tanıyacak kadar, itikadını tanıyacak kadar, ne için savaşacağını, ne için cihad edeceğini en azından bilecek kadar kişinin ne yapması lazımdır? ilim elde etmesi lazımdır. Kendine farz olan, farza aynı olan meseleleri en azından bilmesi için bunları bilmesi lazımdır ve diyelim ki çalışma esnasında, cihat esnasında kendisini cihada teşvik edecek olan ilimleri de mutlaka biraz elde etmesi lazım. Mesela işte şahadetin fazileti, işte şehitlerin Allah katındaki mertebesi, işte iki ordu karşılaştığında insana gelen ecir, meleklerin insana yardımı bu tür şeyleri bilir ise eğer bir insan, bu tür şeyleri e, aklında bulunursa sürekli bu insanın çalışmasına e, daha fazla etki edecektir, i̇nsan ne yapacaktır, teşvik edecektir. Aynı zamanda e, imanı hazırlığın içerisinde ne gider? İmanı hazırlığın içerisinde zahiri demiş, kalbi demiş onu söyledik zaten. Zahiri demiş, ilmi ve ameli şübeler hepsini daima artırması olur. Yani imanı olarak hazırlık genel olarak nedir budur? Bir Kişinin Allah'ı tanıyacak kadar bir ilme sahip olması. Yani kendini amele ve eyleme teşvik edecek kadar bir ilim. Bu da nedir? Cihadın fazileti, şahadetin fazileti. Resulün ve sahabenin cihadı mesela bu tür ilimler. İki, Allah'la olan bağlantıların sürekli kuvvetli tutulması. Kalbin sürekli Allah'la, yani en azından sürekli derken 24 saat değil bundan kastımız. Kişinin hiç olmazsa günün bir vaktinde dahi belli bir vaktinde, vaktini Allah'a ayılaraktan bunu yerine mutlaka getirmesi gerekir. Zahim. Aleyhi ve Devam et bakayım. allah Teala şöyle buluyor. Kafirler yakın kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar bizi aciz Özel şartı okudun mu özel sen? Özel şartı şimdi? okudum, okumadım. İki özel şart. Bu ise cihat için yapılan maddiye hazırlıktır. Silahı hazırlayarak mühimlere savaş teşvik ederek Allah yolunda infak ve fedakarlık yaparak olur. Askeri eğitim ise bütün mühimmatları kapsamaktadır. Tamam. Özel şart nedir? Özel şart 1. E, cihat için gerekli olan mühimmat ve malzemeyi ne yapabilmektir? Hazırlamaktır. Allah azze ve celle müminlere ne diyor zaten? Ve لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ min قُوَّةِ Gücünüz nispetinde kafirlere karşı ne yapınız? Kuvvet hazırlayınız. Onlara karşı kuvvet hazırlığı içinde, savaş altları hazırlığı içerisinde olunuz diye Allah Azze ve Celle emrediyor. Şimdi bir cihat mefhumundan bahsediliyor. İşte bir cihat anlayışından bahsediliyor. Tabi bunun yalancı olmaması için, gerçekçi bir anlayış olabilmesi için bunun şu sobayı kapatın. Bunun gereklerinin de ne olması lazım? Bunun Resmen yatıyorsunuz ya sobanın yanında. Bunun gereklerinin de ne olması lazım? Bunun gereklerinin de yerine, yerine, yerine getirilmesi lazım. Bu da nedir? Şimdi ha bir şeyler olmuyor. Artık dünya ekonomi dünyasına dönmüş, öyle değil mi? Müslümanların ne yapması lazım? Müslümanların en azından maddi hazırlığı yerine getirmeleri lazım. Bu da neyle olur? Cömert ve infak edebilen Müslümanlarla olur. Yani sürekli eli sıkı, sürekli veremeyen, 5 milyon, 10 milyon hesabını yapan, infak vererken insanlar, Bunlarla bu bahsedilenlerin hiçbiri zaten yapılmaz. Neden? Bunu yapacak olan insanların gözlerinin bir şey görmemesi lazım. Yani eğer bu Allah içinse de denildiği zaman, Allah için olduğu çağırıldığı zaman, hazırlık olduğu bilindiği zaman, buna her şeylerle iştirak ediyorlarsa eğer Müslümanlar, o zaman demektir ki, yani demek ki eğer bir de imani hazırlık da yerine gelmişse, işte maddi hazırlıkla beraber ee, olabilir artık bu işler diye. Ama şu anki ortamda olduğu gibi, yani milletin 5 milyonun, 4 milyonun hesabını yaptığı veyahut da işte e, adamların yan, yanı başında insanlar aç olmasına rağmen adamların hiç e, böyle duyarsız bir şekilde e, hiç yardım etme gibi bir düşüncelerinin dahi olmaması bu ne değildir? Bu hiçbir zaman ve hiçbir zaman Allah'ın yardımının gelmesine veyahut da engeldir diyelim. Yani bunlar Allah'ın yardımının gelmesine engeldir. O zaman böyle şey olarak değil de, e, sözde olarak değil de özde olarak bir hazırlığın, özellikle bugünkü demiş olduğumuz gibi, bugünkü hazırlık herkesin bunu iyi bilmesi lazım. Yani artık insan gücüne veyahut da makine gücünden ziyade paraya ihtiyaç var. Yani paranın olduğu yerde her türlü alet ve edevatı elde etmek mümkün. Para oldu mu adam da elde edebilirsin. Yani hatta diyelim mesela e, para söz konusu olursa, işte efendim e, bin tane adamın yapacağı işi on tane makine çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Yani, veyahut da bin tane adamın yaptığını bir uçak yapıyor. Yani o bin tane adama yapacağın masrafı bir uçağa versen da işte, veya paran olsa uçak alsan bin tane adamı ne yapabilirsin? Bin tane adamı diskalifiye edebilirsin yani. Sıkıntı ne? Sıkıntı şu. Yani e, şu anda dünyada mesela bakın Amerikan askerlerine veyahut da işte diğer dünya askerlerine e, korkaklık noktasında doruk noktada var. Yani... Bir tane şey, mermi patlıyor, adamlar her biri kendini bir deliğe atıyorlar. Bu kadar korkaklar savaşın içinde olmalarına rağmen 100 kiloyla geziyorlar adamlar. Yani yok bilmem yükleridir, şunlarıdır, bunlarıdır. Rezil etmiş Allah. Ama buna rağmen başarı elde edebiliyorlar. Bunun sebebi nedir? Çünkü maddi imkanlar ellerinde olduklarından dolayı teknolojiyi kullanıyorlar. Ondan sonra mesela çok ağır silahlar elde edip bunları kullanabiliyorlar. Yani anlatmak istediğimiz nedir? Bugünkü var olan Dünya Savaşı'nda Hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken bir nokta da cihadın insan gücünden ziyade e, imanı hazırlık yerine geldikten sonra paraya veyahut da ekonomik güce bağlı olduğu, eğer ekonomik gücü yerinde olursa e, birçok işte mühimmatın temin edilebileceği, binlerce insanı yapacağı aletin e, bir tane aletle binlerce insanın işinin görülebileceği nedir? Görülebileceği kesindir ve mevcuttur. Ondan dolayı kişi zaten yaşadığı dönemde eğer cihadın farza aynı olduğuna inanıyor ise Kişinin üzerine üç tane yol düşer. Ya bedeniyle cihad edecek ki bu Allah yolundaki en üst mertebedir. Veyahut da kişinin malıyla Müslümanlara destek verecek ki bu da cihadın bir kısmıdır, cenneti satın almanın bir yoludur. Veyahut da kişinin müminleri ne yapacak? İlimle Tevhidle müminleri cihada teşvik edecek. Bu üçünün dışında ne yoktur? Bu üçünün dışında hiçbir şekilde bir Müslümanın yapabileceği Üçünün üçün öte tarafı nifaktır yani. Üçünün öte tarafı Allah yazzubillah kişinin nifaka düşmesi demektir. Ya kişi cihadın farz aynı olduğuna inandığı yerde bedeniyle gidip cihad edecek ki bu cihadın en üst mertebesidir. Yani Allah azze ve celle'nin azamudaracaten indi Allah dediği mertebedir bu hicret edip cihad etmek. Veya kişi ne yapacak veya kişi mali olarak malıyla destek verecek bu görevi ifa eden insanlara veya o da kişi ne yapacak kişi müminleri teşvik ederekten tevhid üzerine, akide üzerine Müslümanları aynı zamanda bu önemli amele ee, kitâl cia teşvik ederekten ne yapacaktır bunu gerçekleştirecektir bundan öte de zaten bir şey yoktur <gülüyor> devam et abi <affey. gülüyor> Allah teala şöyle buyurur: "Kadiller yakayı kurtardıklarını sanmasınlar çünkü onlar bizi adis bırakamazlar. <gülüyor> onlara düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar mücizat bir cevap için bağlamıza eser atlamamızı bekliyor. Allah sana göre aleyküm, kâfirler tam nasıl ettiğini, onlara gücün yettiğini ve kendisini adis bırakamayacaklarını yazmıştır. Ancak bunlarla beraber bize ilahî yazının çözümün gerçekleşmesi için bir şartla olarak elimizden geldiği kadar her türlü hazırlığı yapmayı da emretmiştir. Çünkü dünya, imtihan yeridir ve işler, dünyada sebeplere bağlı olarak görür. allah Teala imanında doğruluk derecesini ölçmek için mümini kafir ile imtihan eder. Müminin kafire karşı cihat etmesi, bunun için kuvvet hazırlaması ve e, kuvvet hazırlaması bu imtihanın içine girer. Ayrıca, iman çağrısına icabet edeceğini veya etmiyip savaşacağını ortaya çıkarmak için de kafiri, bitkiliğine imtihan eder. allah Teala her iki tarafı da bitkiliğine imtihan etmesi konusunda şöyle oluyor. Durum çünkü Allah bilseydin onlardan uçakalmalıdır. Fakat sizi birbiriniz için vermek ister. Maddi hazırlık kapsamına girer şeylerden biri de Müslümanların düşmanı karşı saplarını birleştirmelidir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor, buyuruyor. Allah ve Resulüne itaat edin. Biriniz ile çekişmeyin. Sonra orkest kapılırsanız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Ayette Müslümanların aralarında iktiraf ve çekişmenin bulunmasının başarısızlığın en açık sebebi olduğu ve müminlerin birbirlerini veli edinmelerinin ise zaferin en önemli şartı olduğunu belirtilmektedir. allah Teala şöyle buyuruyor: Kim Allah'ı, Rasulü'nü ve imanenle dost edinirse bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Şüphe yok ki maddi hazırlık yapmak da imanın unsurlarındandır. Çünkü bu, allah Teala'nın bir emrini yerine getirmektir getirmektir. Yerine getiren bu emir ise allah Teala'nın şu buyduğudur. Onlara, düşmanlara karşı gücün yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bunun önemli vurgulamak için özel olanın üzerinde <gülüyor> Bunun imani hazırlık ile ilişkisi özel olanın genel ile ilişkisi şeklindedir. Şimdi burada genel ve özel hazırlığı açıkladıktan sonra yazar Allah Azze ve Celle'nin çok kadir ve kudret sahibi olduğunu, kafirlerin asla Allah'a aciz bırakamayacaklarını fakat buna rağmen Allah'ın bizden kafirlere karşı hazırlık yapmamızı istiyor. Bunun sebebi de nedir? İmtihan dünyasında yaşıyoruz dedik ya. Allah Azze ve Celle insanlara yardım muad ettiği gibi Allah Azze ve Celle aynı şekilde insanları imtihan edeceğini, mallardan, canlardan, işte meyvelerden sakındıracağını da ne yapmıştır? söz vermiştir. Bu imtihanın bir şekli de nedir? Müminlerin kafirlerle imtihan edilmesidir. Yani müminlerin kafirlerle karşı karşıya getirilip imanlarında ne kadar sadık olduklarının anlaşılabilmesi için müminlerin ne yapılmasıdır? Müminlerin bu noktada imtihan edilmesidir. Ondan dolayı hani şöyle bir duruma insanın hiçbir zaman kapılmaması lazım. İşte efendim Allah bu kadar kadirdir, bu kadar güce her şeye yeter. İşte kafirler onu aciz bırakamaz ama bakıyoruz müminler bugün dünyanın dört bir tarafında Yenilgiye uğrayabiliyorlar mesela bu ne değildir? Bu Allah'ın aciz olduğunu ve Allah'ın kudretinin Amerika'nın gücünden daha düşük olduğunu göstermez. Allah'ın planları vardır. Yani biz normalde bize verilen akıl kainatın zerreciklerinden bir zerredir. Bu zerreyle kainatın genel işlerini anlamaya kalkarsak veya genel işlerinde yorum yapmaya kalkarsak hem saparız hem sapıtırız. Bunu anlayabilmemiz için kainat, kainatın büyüklüğünde, kainatın işlerinin münazzamlığında, mükemmelliğinde bir aklımızın olması lazımdı ki şöyle baktığımız zaman olaylara yorum yapabilirim. Ondan dolayı bize düşen nedir? Bize düşen şunu bilmektir, her şey Allah'tandır, her şey Allah'ın elindedir. Zafer de Allah'tandır, yenilgi de Allah'tandır. Mutlaka Allah'ın zaferi verirken de, yenilgiyi verirken de mutlaka bir hikmete binaen bunu yapmıştır. Yani bu ehl Sünnet'in itikadıdır. Mutlaka bunun içerisinde ne vardır? Mutlaka bunun içerisinde bir hikmet vardır. Bugün Müslümanlar yeniliyorlarsa eğer bazı yerlerde, mutlaka bunda da bir hikmet vardır. Belki Allah onları ileride daha büyük gelecek olan zafere karşı hazırlıyor. Belki Allah Azze ve Celle onların içerisinde günahkarları arındırıyor. Belki Allah Azze ve Celle onlara artık yardım edecek. Zul, zulümü iyice koyulaştırıyor, iyice karanlıklaştırıyor ki arkasına şafak doğsun. Öyle değil mi? Mutlaka her işte ne vardır? Mutlaka her işte bir hikmet vardır. İnsan kendi aklıyla Allah'ın hikmetlerini ne yapamaz ki? Allah'ın hikmetlerini çözemez. Çözebiliyor ise eğer ne âlâ. Tamam ne güzel çözecek ve iman edecek. Çözemiyorsa eğer mutlaka bunda bir müminler için bir hayır vardır diyecek. Ve ne yapacak? Ve susacak. Mesela düşünün iki yere yağmur yağar. Yağmur aynı yağmurdur. Bir yere çok yağmur yağar mesela. Çok yağmur yağdığını düşünün. Aynı yağmur bir yer için rahmettir. Yani yağdığı topraklar nedir? Yağdığı topraklardan mesela ekil ekilmiştir. Adamlar çıkarlar hamd ederler. Bir yer için azaptır. Yağdığı yerdeki evler topraktandır. Evler hepsi çamur olup akıp gitmiştir. Öyle değil mi? Yani bir yağmurdur aynı yağmurdur. Aynı şiddettedir. Aynı Allah'tan geliyor. Fakat bakıyorsun bir yer için azaptır. Bir yer için aynı zamanda nedir? Bir yer için aynı zamanda rahmettir. Ondan dolayı o öyle iş yapar ki istediği yerde yapar, istediği şekilde tasarruf etme yetkisine sahiptir bu kainatta. Kimsenin onu ne yapmasına, sorgulamasına veyahut da soru sormasına, niye bu böyle demesine gerek veyahut da böyle bir lüksü, böyle bir yetkisi kesinlikle yoktur. Sadece Allah'tan olana iman etmek, mutlaka bir hayır ve hikmet vardır demek lazım. Yani insan aklı bazı şeyleri şer görse de, sizin bazı şer gördükleriniz sizin için hayır, hayır gördükleriniz sizin için nedir? Hayır gördükleriniz de sizin için şer olabilir diyor Allah Azze ve Celle. Bundan dolayı yani bu mantığın sürekli müslümanda olması lazım. Rabbim iyiliği de verse mutlaka bunda bir hikmet vardır ona şükür olsun. Rabbim bana kötülük de verse mutlaka bunda bir hikmet vardır, yine ona ne olsun, yine ona hamd olsun demesi lazım. Ve müminin özelliği de nedir? Müminin özelliği de budur. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِي اِنَّ emrahu كُلَّهُ لَهُ خَيْرٍ Yani müminin işi kadar tuhaftır. Onun her hali onun için hayırdır. Bir müslümanın her hali onun için hayırdır. Diyor ona musibet isabet etse, şükreder, ecir alır. Ona pardon, ona e, nimet gelse, şükreder, ecir alır. Ona musibet gelse, sabreder, yine ecir alır. Yani nimet de gelse, şükrediyor, Allah'tandır diye ecir alıyor. Musibet de gelse, sabrediyor, Allah'tandır diye yine ecir alıyor. Ve Peygamberimiz buna şaşırdığını söylüyor. Müminin işi kadar acayiptir. Her hali onun için nedir? Her hali onun için hayırdır diye Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor. İkinci nokta, yani bunu bildikten sonra, Yine maddi hazırlık kapsamına giren şeylerden bir tanesi de Müslümanların saflarını birleştirmeleridir diyor yazar. Müslümanların saflarını birleştirmeleridir. Burada da hangi ayeti getirmiş? Enfaz suresinde Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız ve kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi çekişmeme, ikili işte münazalara girmeme nedir? Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği kuvvetimizin ve ee, varlığımızın, bekamızın devam edebilmesi için gereklidir. Aynı zamanda Peygamber aleyhissalatu vesselam konunun başına yazar hadisi verdi. Bize cemaati ne yapıyordu? Bize cemaati emrediyordu. Aynı şekilde Allah hep beraber sımsıkı bir şekilde Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı bize emrediyor. Şimdi doğrudur. Müslümanların birleşmesi Müslümanların bir araya gelmesi Allah'ın yardımını getirmede ciddi ve büyük bir etkendir. Fakat bu son zamanlarda bazı insanlar bu bildik meselesini, Allah'ın ise çağırmış olduğu, gelin cemaatleşin, gelin birleşin, işte tek bir ip'e sımsıklarınız sözünü, biraz yanlış anlayıp e, kim olursanız olun, nasıl olursanız olun, işte efendim yeter ki la ilahe illallah desin, herkesle aynı safta birleşin olarak anladıklarından dolayı çok bozuk ve yanlış bir cemaatleşme, çok bozuk ve aynı zamanda yanlış bir diyalog anlayışı oluştu. Yani adam mesela diyor ki ya falan kez şirk işliyor. Adam diyor ki ya zaman bunun zamanı değil diyor. Zaman birleşmenin zamanıdır. Zaman aradaki ihtilafları bir arada ihtilaf yok ki arada din farkı var. Ben diyorum ki bu şirktir. Allah Azze ve Celle buna şirktir diyor. Ben işte efendim falan kadına bakıyor demiyorum. Falan kumar oynuyor demiyorum. Falan kez içki içiyor demiyorum. Diyorum ki falan şirk işliyor şirk. Adam diyor ki ya zaman bunların zamanı değil. Zaman işte aradaki ihtilafları ortadan kaldırma. Arada bir ihtilaf yok ki kardeşim. Arada yani ihtilaf kimle olur? O da müslümandır, sen de müslümansın. Bir fıkhi meselede veyahut da bir menheci bir meselede arada ihtilaf söz konusu olur. Böyle bir şey yok ki. Aramızda din farkı var. Ben onun üzerinde bulunduğu dinin şirk dini olduğunu, ibadetini Allah'tan başkasına yönlendirdiğini iddia ediyorum. Ondan dolayı yani diyalog derken, vahdet derken, doğrusu Allah vahdede çağırıyor. Müminlerin vahdeti gerçekleştirmesi lazım. E, diyalog üzere olmaları lazım kendi aralarında da hangi esaslar üzerine olması lazım bunun. Yani bu neye benzer biliyor musunuz? Sadece konu hakkında birkaç tane e, ayet veya hadisi alıp İslam'ın diğer bütün rüküm ve erkanlarını bir tarafa ataraktan vahdete insanları çağırmak daha önce de söylemiştim bunu yani sadece işte efendim e, Fatiha okuyun namaz kılarsınız diyen bir insanın durumu gibidir. Yani arkadaş bu adam abdest alması lazım, kıbleye yönelmesi lazım setre, avret yapması lazım. Yani bir bir meselenin cüz'i delilini getirip de diğer bütün delilleri görmezlikten gelmek bu Allah'ın dinine yapılan tahriflerden nedir? Bir tanesidir. Vahdet esastır, vahdet farzdır. Müslümanların vahdet üzere olmaları şarttır mutlaka ama iki nokta gözetilerek. Yani iki tane noktayı mutlaka vahdet noktasında gözetmemiz lazım. Birinci nokta, bu ümmetin ayrılığa düşeceği, bu ümmetin fırkalara bölüneceği haktır ve gerçektir. Bir insan bunu bilirse vahdet anlayışı biraz daha düzgünleşir. Yani bu da nedir? Vahdet anlayışı biraz daha düzgünleşir. Bu ümmet Peygamberimizin bahsetmiş olduğu gibi 72 veya 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların sadece bir tanesi hak olan şeydir. Hak olan cemaat bunlardan bir tanesidir. Hak olan fırka bunlardan cennete gidecek fırka bunlardan bir tanedir. Yine peygamberin ümmetinden bir grup müşriklere katılmadıkça, bir grup da e, putlara tapmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bu da nedir? Bu ümmetin içerisinde şirkin mutlaka meydana geleceğini, bu ümmetin küfre meyledeceğini neyidir? Göstergesidir. Aynı zamanda bu, yani bu anlayışın içerisinde şunun çoğuna çok dikkat etmek lazım. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman Kuran-ı Kerim'de çoğunluğu övmez. Çoğunluk Kuran-ı Kerim'de hiçbir zaman övülmemiştir. Çürekli övülenler, azınlık olan insanlardır. Şirkle hükmedilen, sapıklıkla hükmedilen, düşünmemekle, akılsızlıkla hükmedilen insanlar genelde kimlerdir? Çoğunluktur. Bundan dolayı bu anlayış üzerine olmak lazım. Yani nedir? Birincisi, bu ümmette mutlaka ve mutlaka bölünme gerçekleşecektir. Peygamber haber vermiş, bu ümmet fırkalara bölünecek ve bu fırkaların içerisinde hak olan her zaman nedir? Azınlıktır, garip olanlardır. Öyle değil mi? Kendi müjdelenenler kimlerdir? Garip olan insanlardır. Bu nokta birinci nokta. Yani bu ümmette ayrılık mutlaka vaki olacaktır. Hem de şık noktasında bir ayrılık. Yani bir grup putlara tapacak, bir gruptan müşriklere katılacak. Ve bu ayrılığın içerisinde ibret kimindir? İbret azınlık olanlar içindir. Çoğunluk olanlar için geçerli değildir. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim genelde çoğunluk için ya müşrik diyor, ya akılsız diyor, ya tefekkür etmeyen diyor, ya sapık diyor. Öyle değil mi? Övülen topluluk azınlıktır. İkinci nokta vahdet yapılacaksa eğer yani bu saymış olduğumuz nokta güzelce anlaşıldıktan sonra bu ümmet mutlaka ve mutlaka bölünecek. Resulullah haber vermiş. Bu bölünme itikad alanında olacak. İnsanların bazısı müşrikleşecekler. Ve her zaman övülen grup azınlık olan gruptur. yerilen grup çoğunluk olan grup, gruptur. Bu noktayı anladıktan sonra ikinci madde nedir? Hangi esaslar üzerine vahdet? Yani vahdet yapacağız tamam da Vahdet yaparken hangi esaslar üzerine insanlarla ne yapacağız, insanlarla vahdet kuracağız? Benim parlamento şikti dediğim bir noktada, parlamentoyu kendine dinin esası gören bir adamla ben nasıl vahdet yapacağım? Yani mümkün müdür böyle bir şey? Din farkı dahi olmasa bu, misal ki burada bir din farkı var birliği söz konusu olmasın mümkün değil. Veyahut da benim küfrün anası, asrımızda küfrün ele başında dediğim dinler arası diyaloğu adam dine en büyük hizmet olarak telakki ediyorsa ben bu adamla nasıl vahdet içerisine gideceğim? Öyle değil mi? Onun için vahdetten ziyade veya devamlı bir vahdetin olmasını istiyorsak yani yalancı değilse bu hani şimdi artık ben bakıyorum biraz bu vahdet meselesi çığırtkanlık haline gelmiş. Yani ağzını açan vahdet diyor farklı konuşana işte sen ümmeti ümmetçilik sende ümmetçilik anlayışı yok, sende vasat anlayışı yok, sende vahdet anlayışı yok diyerekten Karşıdakini adam kınıyabiliyor mesela. Tamam da sen bir vahdetten bahsediyorsun. Farklı renkte, farklı cinste, farklı inançta, farklı ortamda yetişmiş insanların vahdet yapması ne kadar sağlıklı olur ki? Ama esaslar belirlenirse, hangi esaslar üzerinde vahdet yapılmalıdır? Bu esaslar belirlenirse ve ortaya konursa, insanlar gelip bu esaslara inanırlarsa eğer şahıslardan ziyade, bir gaza gelmeden ziyade esaslar noktasında bir birleşme söz konusu olursa, bu vahdet ne olacaktır? Daha uzun dönemli, daha uzun soluklu olacaktır. Esaslar da nedir? Esaslar da kesinlikle kendinden taviz verilemeyecek olan, kesinlikle işte Allah Azze ve Celle'nin hangi şart ve ortamda olursa tavizi kabul etmemiş olduğu esasların gündeme gelmesi lazım. Yoksa mesela diyelim örnek veriyorum. Yani tevhid noktasında eğer bir birleşme söz konusu olursa, bu esaslarda bir ittifak söz konusu olursa ameli ve itikadi olaraktan. Mesela diyelim bir Sakal gibi, sakal meselesi örnek olarak. Diyelim yani bir grup vucu, vacip olduğuna inanıyor, bir grup sünnet olduğuna inanıyor. E bu, bu gibi bir mesele vahdetin önüne engel değildir. Yani bu bir şekilde çözülür. Bunun çözüm yolu vardır. Çünkü muhalefetin insanı dinden çıkarmadığı bir ihtilaftır bu. Hatta bazen muhalefetin insanı bidat ehli bile yapmadığı bir ihtilaftır. Eğer iki tarafın da geçerli delilleri, geçerli anlayışları varsa yani fıkhi noktalarda olan ihtilafların birçoğu nedir? Bu, bu kabilden olan ihtilaflardır. Esas ihtilaf yani ihtilaf zıtlık e ifade eden, kişilerin dinden çıkmasına sebebiyet veren ihtilaf itikat ve akide noktasında, tevhid noktasında olan ihtilaftır. Buradaki esaslar belirlenip bu esaslar üzerine bir ittifak ve vahdet, ümmetçilik anlayışı olursa bu uzun dönemli olacaktır. Yoksa ne olur? Yoksa insanların kendini kandırdığı, sadece böyle işte yazı yazmak için, konuşmak için, vahdet demek için, işte insanlara bak falan ki ümmetçidir demek için konuşmak ne adamı ümmetçi yapar ne ümmeti ümmet yapar. Yani hiçbir şeye faydası yok ama akıllı ve mantıklı bir şekilde. Kur'an ve sünnetin genel kaideleri gözetilerek bir vahdet anlayışı düşünülürse eğer bu hem uzun hem sağlam bir vahdet olacaktır hem de uzun dönemli daha geniş bir vahdet olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu akr dava Rabbil alamin.